Merhaba, Özgen Berkoldoğan Bilim Kurgu Kütüphanesi için hazırladığımız sentinele hoş geldiniz. Ben Jülide Kayaş. Ben Naci Aklan. hoş geldiniz. Ee, hemen e, isterseniz kütüphanede bu yılın sezonu e, başladı. Dün akşamki e, ilk bilim konulu e, etkinlikle sunumla birlikte başladı. Biliyorsunuz her perşembe e, Özgen Berkoldoğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde bir söyleşi oluyor. Birinci... Ayın ilk perşembesi bilim üzerine bir söyleşi. ikinci perşembe edebiyat ağırlıkta oluyor. Geçen senelerde üçüncü perşembe hep felsefeydi. Herhalde ee, değişti. Yani bu yıl daha serbest konular üzerinden gideceğiz. Ee, son perşembede film olacak. Bir bilim kurgu filmi seyredeceğiz hep birlikte ay, e, Ekim ayında başlayan programla birlikte e, dün akşam e, 4 Ekim'de Murat Işık, Carl mesaj romanından hareketle matematiğin doğası üzerine ilgi çekici bir e, sunum yaptı bizler için. Pi sayısından e, söz ettik bolca. Pi sayısı zaten ilginç ve her zaman insanların evet yani e, hiçbir zaman kendisini tekrar etmediği için ilginç bir sayı ve ...onun gibi başka sayılar da var... ...mesela E sayısı falan da var ama... pi sayısı en bilinenin. Hep böyle gizemli bir havası var... ...her zaman mistik bir neredeyse örtü var üzerinde... <gülüyor> ...onun üzerine epey konuşuldu... ...o ve tabii ki Carseggen üzerine konuşuldu... ...bundan sonraki programlara bakarsak... ...11 Ekim'de... ...önümüzdeki hafta... ...Yanka Enki konuk olacak... ...kütüphanede... ...Yanka Enki... E, zaten hani bilim kurgu ve fantastik edebiyat meraklılarının yakından tanıdığı bir isim. Hem yazar hem editör. E, evet e, İtaki yayınlarında şu Hı. anda. E, çok da e, ilginç bir konuda konuşacak. Ekolojik korku ve bilim kurgu üzerine bir sunumu olacak. E, 18 Ekim'de Kocail Üniversitesi'nden doçent Aslı Kayhan konuk olacak kütüphanede. ...soundscape üzerine konuşacak. Soundscape'in ne olduğunu da isterseniz... ...kısaca bir anlatalım. Ee, hani Bizim için de ilginç ve yeni bir konu oldu bu. İlgisini hmm. çekecek kimseler olabilir... ...ilgilenecek kimseler olabilir. Hani Kısaca tanımına baktığımızda... ...bir mekanda duyulan her şey... ...kulakla algılanıp zihinde... ...hacme kavuşan mekan anlamına geliyor. Ya da ilgili dönemin... ...ve mekanın seslerinin tespiti... ...ve kullanımlarının adlandırılması. Aslında şeyden geliyor. Landscape dediğimizde... ...nasıl arazinin... Hmm. Bir, bir onu şüphelendiydim zaten landscape deyince birdenbire ama o Ukalalık da etmek İstemeydim Doğru konuda. ama oradan geliyor haklısın Hı -hı. Yani landscape dediğinde nasıl Hı -hı. topografyasından Bir arazinin Hı -hı. yükseltisinden Çukurlarından söz ediyorsan Sunscape'le de aslında bir mekanın mekan olması da şart değil bir coğrafyanın Belirlenmiş bir bölgenin Seslerle tarif edilmesi Hatta müzikle. belki tarihi bir bölgenin Evet tarihi Biz şimdi bunları söylüyoruz işte 18 Ekim'de Aslı Kayhan'dan bu konuda bir e, sunum izleyeceğiz. 25 Ekim'de çok sevgili Galip dursunlu film gösterimlerimiz başlıyor yine. Hı hı. Bu yıl ikinci yıldayız galiba Galip'le. 2-3. 3. yıla giriyoruz. Her e, ayın son perşembesinde onun karanlık bilim kurgu e, dediği filmlerden devam ediyoruz. E, hatta söyleyelim şimdiden 25 Ekim'de Mad Max izleyeceğiz. Hatta bu film ilginç bir film çünkü e, genelde bilim kurgu hikayeleri ya da filmleri e, de post apokalipta yani kıyamet sonrası senaryolar öne çıkarlar. Tam kıyamet anı hikayesi Mad Max'in birinci filmini gösterecek. Evet birinci film, birinci film Tam olacak. Tam kıyamet anı hikayesi. Hı hı. O yüzden de ilginç bir film. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz zaten onun. Dediğin gibi öyle bir tarihsel önemi var. Sonrasında gelen seri geçen... Kaç yıl önce Met Max Fury'nin ne oldu? Birkaç yıl önceydi zaten. Geçen yıldı. Hmm, Geçen evet. yıldı. O kıyamet sonu. Bir gün de kıyamet sonrasını konuşalım hakikaten. Bak, hmm. e, anlatacağımız konulardan biri de bu olsun. Kıyamet sonrası kavramı giderek daha da çok ilgimizi çekmeye başlıyor. Korkarım ki hatta Yankı ikilinin <gülüyor> eko, ekolojik korkusuyla beraber yüreğimizde, Ömer Bey'in de bizi iyice korkutmasıyla Ömer Madra'nın çok az vaktimiz kaldı. Hepimiz öleceğiz ve hakikaten o kıyamet sonrası. Senaryoları. Hepimiz ve... ölmeyeceğiz. İnsan duadaki en dayanıklı türlerden biridir. Hamam böceklerinden sonra önce. Hamam böceklerinden önce. <gülüyor> Bunlar Perşembe günlerinin etkinlikleri, sunumları. Bir de Pazar sohbetlerimiz var. Yani pazar sohbetleri, e, atölye çalışmaları henüz Ekim ayında kesinleşmiş atölye çalışması yok. Kasım'da olacağını umuyoruz ama Ekim'de e, pazar sohbetleriyle başlıyoruz. 14 Ekim'de Altın Fırçalı Adam yani Aslan Şükür. Aslan tay... Şükür'ü nereden hatırlarsın? Valla ben Tay yayınlarından çok şey okurdum çocukken, çizgi roman okurdum. Onları hep o, kapaklarını o yapardı. E şeyler Altın Yayınları'nın Jules Verner, diğerleri. Tabii onlar da var. Aslan Şükür bütün bu sözünü ettiğimiz e, altın yayınlarından çıkan çocuk kitapları, sonrasında ta yayınlarının harcını söylediği gibi çizgi romanlardaki e, çizimleri yapan e, değerli sanatçımız. E, onunla ilgili bir belgesel e, var. Fatih Yürür yönetmen Hakan Tunga Kalkan da yapımcı. Hatta daha önce Açık Radyo'da başka bir programda konuk olduklarını biliyoruz. Altın fırçalı adamla ilgili Epey konuştuklarını biliyoruz. 14 Ekim'de hem e, bu güzel filmin gösterimini yapacağız, birlikte izleyeceğiz. Hem de Aslan Şükür'ü konuk edeceğiz. E, kendisini kendi ağzından dinleyeceğiz, anlatacak çok hoş sohbetiyle her zaman. Bunları da not alabilirsiniz. Yani önümüzde güzel bir ay var. Bekleriz. Kesinlikle. Geri e, gelmişken biz söylemeyi unutuyoruz bunu bazen. Her zaman e, Facebook'taki Özgen Berk olduğu Bilim Kurgu... Kütüphanesi sayfasından ve kütüphanenin web sitesinden bu etkinlikleri takip edebilirsiniz. Hatta şunu yaparsanız en kolayı mail listesine abone olmak istediğinizde bütün etkinlikler size önceden duyur olarak gelecektir. Bir diğer önemli nokta lütfen rezervasyon yaptırarak gelin. Çünkü maalesef yer e, sınırı var. Evet biz geçen programda... Evet geçen haftadan devam edeceğiz. Süper kahramanları konuşmaya başladık. Konuşmalara doyamadık bir sürü şey yarım kaldı. Ve Amerika'da kaldıydık. Hı hı. Amerika'da başlayıp Amerika'da kaldıydık. İstersen şöyle de yapalım. Hemen süper kahramanlara... E, ...geçen programın da... ...özetini yaparak hani bir... ...özet ve giriş yaparsak. Biz oldu bitti hani süper kahraman olmayı... Hı. ...istiyoruz. Neden süper kahramanlar... ...hayatımızda? E, onların güçlerini özeniyoruz biraz galiba. O vardı. dedi. Biraz değil. o var dediydik. Ondan sonra bir hafif tarihçesine girdiydik. İlk süper kahramanımız... ...süpermenle başladık. Hı hı. Devamı geldi ama hikaye çok uzun ve büyük olduğu için bir türlü dışına da çıkamadık hatta iki önemli şeyde süper kahramanlar içinde de iki önemli kahramanı biraz üstün körü geçtik onlardan başlayarak devam edelim istersen ondan hı hı. sonra da ee, tabi bu arada geçen hafta epey bir şey ee, internet araması falan da yaptım bunları sınıflandırıyorlarmış da güçlerine göre. Hı. Onu da şey yaptık, ondan da bahsederiz. Sonra da dünyanın diğer taraflarındaki süper kahramanlara gideriz. Hı hı. O zaman istersen e, Amerika'dan uzaklaşalım biraz. En son Amerika'da Yok. 2. Dünya Savaşı sonrasında süper kahramanların bu Dünya Savaşı'na dahil olmaları... ...işte neredeyse Hitler'i döven Kaptan Amerikalar falan onlardan konuştuk. Ondan sonrasında ilerleyen dönem var. Hı hı. Biraz öyle e, ama bu arada önemli bir kahraman geliyor karşımıza Wonder Woman hı hı. onu bir istersen sen anlat yani Wonder Woman geçen sene tekrardan çekilen filmiyle birlikte e, geçen sene aslında geçen sene ve ondan önceki senede de başlayan bir e, Me Too hareketi de buna dahil olmak üzere kadın kahramanların öne çıktığı bir dönem hı. oldu Wonder Woman'ın çocuklar üzerinde özellikle çok etkili olduğunu söyleyebiliriz Amazonlardan gelen bir e, Tanrıça aslında fakat işte onun tekrar her zaman olduğu gibi kötü güçlerle dünyayı ve evreni yok etmek isteyen güçlerle yaptığı savaşta kadınlarla birlikte hareket etmesi ve bu sırada hani dünyamızda başka bir döneme gelmesi söz konusu ve bu geldiği dönemde Kadının... Şimdi e, demin düşündüm 1942 ile 1944 arasında bir yerde başlıyor Wonder Woman'ın hikayeleri. Tam da Amerika'nın silah endüstrisinin fabrika, erkekler askere gittiği için fabrikalarda çok fazla kadına ihtiyaç duyduğu ve kadının ön, toplum içinde ön plana çıkmaya başladığı bir dönemde ortaya çıkmış bir kahraman ve e, kötüleri dövmenin yanında bir de bizim dünyamızda kız çocuklarına bakın erkekler gibi çıkın dışarıda çalışın diyen bir şey var. Yani Onlar, erkeklerin yaptığı her işi siz de yapabilirsiniz o vakte diyebilen kadar, bir kahraman. Evet o vakte kadar hepsi evde olmak zorunda. O domestik hayatta hani adam gelecek baba eve gelecek ona hizmet edilecek şeklinde. Ve evet, tam o döneme denk geliyor gerçekten de. Ee, ilginç bir şekilde sonrasında da dediğim gibi bu çocuklar üzerindeki etkisi çok oluyor. Bir iki yazı ve olay vardı. Örneğin işte Amerika'da özellikle zorbalığın çok yaygın olduğunu biliyoruz. Ana okullarından başlıyor neredeyse bu zorbalık hikayesi. Küçük kız çocukları hani okula gitmek istemezken bir zorba var okulda. Onu rahatsız eden. Bizde çok fazla olan bir kavram değil aslında bu zorbalık. Her zaman hmm. her yerde vardır. Da orada daha farklı bir anlamı var bunun. Wonder Woman'ı izledikten sonra bu kız çocukları kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Hatta Wonder Woman'ın kostümleri giyerek gitmek isteyenler çıkıyor. Ya da sadece bilekliklerini takarak. Değil mi? Evet. Çok şeker. E, bu bir yerde hani kadınların da artık ortaya çıkması. Sonrasında Black Panther'de de zaten Hı -hı. öyle bir şey devam ediyor. Hı -hı. Kadınlar da var. Evet. evet. Black Panther'de aynı şekilde ilk siyahi kahraman. Hı -hı. Öyle bir şey var. Bir de ikinci şeyimiz kahramanımız örümcek adam. Örümcek adamı da çok üstün körü, körü geçtik. Aslında bir şey olduğunu karşı kahraman olduğunu hep savunmuşumdur ben onun her zaman için e, gerçek kahramanların e, bir e, yapamadığı şeyleri yapan daha bize yakın bir kahraman maddi sorunları olan hastalanan ne bileyim i̇şte aşık ergen, olan ergenlik dönemlerini geçiriyor evet kendi içinde <gülüyor> o suçluluk duygusuyla mücadele ediyor ama geçen hafta bir şeye rastladım ilginç bir şeye rastladım şimdi onu da paylaşayım istedim. Belki bir canavar olarak yaratılmış olabilir. Çünkü Amazing Fantasy diye bir derginin on beşinci sayısında yayınlanıyor. On beşinci ve son sayısında yayınlanıyor ilk macerası. İşte Ben Amcanın Ölmesi, Büyük Güçle Birlikte Büyük Sorumluluğun Geleceğinin Bilincine Varması. Onlar hep on beşinci sayfada. Fakat Amazing Fantasy'nin şöyle bir özelliği var. Ondan önceki on dört hikaye, on dört sayıdaki hikayeler hep canavar hikayeleri. Ve eee... Başka bir şey de e, örümcek adamı çizen çizeri Steve Ditko. Ve Ditko ondan önce de hep canavar hikayeleri çizmiş. Yani e, belki de bir canavar olarak yaratıldı. Fakat çok sevilince kahramanda döndü. Öyle bir şey var. Bir ikinci önemli nokta eğer örümcek adamla ilgili. Bunun çok büyük bir düşmanı var. J. Jonah H. bir gazeteci. Bu ...şeydir diyor, nedir, toplumumuz için bir ee, düşmandır diyor. Ve için ilginci ee, o zamanlar ee, bir psikolog doktor var, Friedrich Wertham diye. O da çizgi romanlar üzerine böyle bir saldırıda bulunuyor. Hı hı. Geçen bölümde Ve, de konuşmuştuk aslında bunu. Hı hı. Konuşmuş muyduk? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aha, yani de... ama o kadar ilginç ki Je Jonah Ceymes'in her sözü neredeyse Vertam'dan alınmış. Yani hı hı. satır satır tak. Daha... Vertam'ın bu ıı, araştırması üzerine yani bir şey çıkıyor ondan sonra bir kural çıkıyor, bir Kodov Comics diye bir kural çıkıyor. Bunlar çocuklar için zararlıdır. E, ...kadınlar... E, ...bunlar yüzünden daha fazla ortalığa çıkıyor... ...hani daha fazla ortalıkta görünüyor... ...yani sonuçta bunların hepsi ahlaka mugayirdir... ...hani bizim hı. kurduğumuz sisteme... ...zarar veriyor diye... ...ve ondan sonra bu o kadar tepki görüyor ki hakikaten... ...yani destek görüyor daha doğrusu... ...uzunca bir süre şeye dikkat etmek zorunda kalıyorlar... ...bir koda komikse ...dikkat etmek zorunda kalıyorlar... ...doğru mu? E, o zaman şeyde e, bu kadem, kademelendirme sistemini de anlatalım mı yoksa müzik girelim mi? Aa, müzik girelim. E, müzikte de şöyle bir şey düşündük. E, Iron Man 2'ye kadar, Demir Adam 2'ye kadar bütün bu süper kahraman filmleri hemen hemen diyelim. Yani arada mutlaka istisnaları vardır e, bu Alanda bizden daha fazla emek harcayan, çok daha fazla bilen arkadaşlar var. Onlar daha iyi bileceklerdir ama hani bilebildiğimiz kadarıyla Iron Man 2'ye kadar daha çok soundtrackler bu film için özellikle besleniyor ya da farklı temalar geliştiriliyor. Sonuçta Iron Man 2'de ACDC bir albüm çıkarıyor ve bu soundtrack olarak geçiyor. ACDC'den bir parçayla hem Cuma akşamı biraz heyecanlansın, hızlansın istedik hem de Iron Man 2'yi, Demir Adam 2'yi de bir analım istedik. Keyifle dinleyeceğiniz umarız. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sentinel programındasınız. Ee, süper kahramanlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ee, biraz önce şu Doktor Frederick Wertham'dan söz etmişsin ya, Hı. notlarımda şu var. Gerçekten de 1954'te Masumların Kandırılması adında bir kitap çıkarıyor ya artık iş güzellik falan herhalde böyle <gülüyor> evet, bir şey yok. Evet ve oradaki yapıyorsun. pek çok bilimsel verinin de aslında pek bilimsel olmadığı dileniyor. Mesela biliniyor. bak ne diyor. Artık. Hakikaten böyle şey ağır itamlar var. Superman'e mesela şöyle diyor. Faşist diyor. Çünkü sebeptir şu. Bunu da şöyle gerekçelendiriyor. Efendim Süpermen'e hiçbir şey olmuyor çünkü süper bir güç ee, insanların acı çekmesini izlemek ona zevk veriyor. Hani öyle okumuş. Hani vardır ya göz gördüğün, algıladığı neyse öyledir zihninde. Onun gibi bir durum. Wonder Woman'ı tabii ki bir kadından beklendiği gibi davranmıyor diyor. Bunu anlayabiliyoruz doğru. Ona, <gülüyor> Kesinlikle. Ona hiç uymuyor. Bak Batman ve Robinde de arada hemen almış. Diyor ki bunlar da eşcinsel fantezilere yönlendiriyor. Hani gerçekten böyle çok sıkıcı, tamamen didaktik bir kitap. Fakat işte işin trajik tarafı. Bunun kabul görmesi çünkü muhtemelen nasıl biz e, çizgi romanları vardır ben de Hı -hı. çok yapmışım ders kitaplarının arasına koy Hı -hı. sürükleyici kitapları dışarıdan bakıldığında ders çalışıyor gibi görün ama içeriden sen bambaşka bir şey okuyorsun. Anne babalar için hakikaten e, sinir bozucu bu çizgi romanlar çünkü çocuklar ellerinden bırakmıyor onlar da anne babalar ve eğitmenler yapışıyorlar bu vertanın söylediklerine. Kesinlikle. Ama işin burada bir de komik tarafı var. Superman Nazi Almanyası tarafından da şey yapılıyor. Yasaklanıyor. Onlar neyi yasaklıyorlar? Amerikan aha, aha Tabii ki. Tabii ki. Pardon. Ben şeyle hala ilişkilendirerek <gülüyor> kendi güçlerinden dolayı. <gülüyor> yani e, bu Amerikalılar o zamana kadar bir üstünlük sahibi bir şeyde. Çizgi roman dünyasında Nazi Almanyası bunları yasaklayınca başka yerlerde başka kahramanlar çıkmaya başlıyor. Bunun en e, ilk örneği Belçika ekoli. Belçika ekoli zaten tentenle birlikte başlamış bir grup ve ee, ...çok fazla şeyleri yok... ...süper kahramanları yok... ...daha çok çizgi roman... ...çizgi roman tiplemeleri var... ...işte Asterix'i biraz sayabiliriz... ...biraz belki tenteni zorlayıp... ...Asterix'de süper... bir heveslenme var diyebiliriz aslında... ...yani bir süper kahramanımız olsa... <gülüyor> ...bir de bir, çok güçlü bir çocuğun hikayesi vardı... ...böyle misketleri falan kırıyor... ...şey yapıyor... ...diğer çocuklar onunla oynamıyor... ...öyle bir hikaye vardı... ...ondan sonra Fransız ekolü 70'li yıllardan itibaren... E, Fransa'da Fransız ekoloji geliyor ki bu e, daha çok seri maceralar yaşayan kahramanlar yerine bir ya da iki maceralık hikayeleri olan süper kahramanlara dönüşüyor. Burada da daha çok e, yazar ve çizerler öne çıkıyor. Mesela burada Jiro ki aynı zamanda Möbis hı hı. Geiger Enki Bilal, Jodorowsky gibi isimler öne çıkıyor ve Çizgi romanı yeni şeyler geliyor ve Amerika'da da heavy metal diye yeni bir akım çıkıyor ve e, yavaş yavaş ana akım şeyleri de değiştiriyor. Bir ikinci etki yine 1977'de şeyde İngiltere'de 2000 sonra 2000 dergisi 2000 AD orada çıkıyor. Judge Dredd <Gülüyor> farklı bir süper kahraman tipilemesi oluyor ve bu e, ondan sonra V for Vendetta, Sandman ve bu İngiliz bazı yazarların şeyiyle ve Watchman Amerika'ya yerleşmesiyle Watchman gibi karakterler yaratılıyor. Bunlardan ilham alan Neil Gaiman da Sandman'i yaratıyor. Bu arada X-Men'deki ırkçılık tartışmaları yine İngiltere üzerinden gelen bir etki ve Tabii senin çok sevdiğin Hellboy'da bu, bu etkiler sonucunda doğuyor. Aslında bunların hepsi çizgi romanla başlayan... ...daha sonra sinema endüstrisinin üzerine balıklama atladığı... ...sonra bir arada gelişmeye devam eden kavramlar ve kahramanlar. Sonra evrenler yaratılıyor. Bambaşka yerlere yöneliyor hepsi. Yani bu kahramanların bir araya gelmesi... işte ...Justice League, zaten onlar beraber de Avengers. Yani mümkün olan bütün o... Ev, farklı evrenleri de bir araya getirerek bütün kahramanları nasıl birleştirebiliriz? Bunlardan nasıl hikayeler çıkarabiliriz diye endüstrinin en önemli, sinema endüstrisinin en önemli araçlarından birisi haline geliyor süper kahramanlar. Kendi istekleri dışında belki de. Belki de. Ee, bu arada bir de bunları bir sınıflandırma şeyi var. 11 kademe düşünülüyor. O 11. kademe işte tek çizgiden yahut iki boyutlu şeyler, kahramanlar. Böyle bir takım kahramanlar var. Şey olarak 10C, 10 on grubu, 10. kademede insanlar ve insana yakın güçte olanlar, ufak canlılar. Mesela şirinler 10C grubuna giriyor. insandan daha zayıf süper kahramanlar. Süper kahraman sayılırlar mı acaba? Bunlar kahraman kategorileri mi, süper kahraman kategorileri mi? Çünkü... Süper kahraman kategorileri Hı. en yukarısı birinci kategori. Orada artık bütün evreni o, o, hallaç gibi atan. Altı ve daha çok boyutta ki biz şu anda Hı -hı. dört boyut biliyoruz. Altı ve daha çok boyutu etkileyebilecek güçleri olan kahramanlar. Ee, bir de son olarak sıfırıncı şey e, seviye diye bir esprisi var. O da çizer oluyor. Vakfı <gülüyor> güzelmiş işte ki doğru diyebiliriz herhalde. Peki programın sonuna geldik. Ee, Süper Kahramanlar iki haftadır konuşuyoruz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.